Bismillahirrahmanirrahim. İn halhane Llah, n-ahmeduh ve n-istaginuh <Sessizlik> ve n-istaghfiruh ve n-auduh min shurur anfusuna ve min siyate amalina. Men yehtihi Llahi, fala muzill lah ve men yudlil fala hadi lah. Neshhadur Llah, ilahil Llahu wahtehu, la sharike lah ve neshhadu anna Muhammedan abduhu ve rasuluh. Ersaluh bil huda ve dinul hukm. Lütfü <Liyuduhirahu> Hırp ve Allah'ın Dini Kullu ve kefa Allah Şehida ve Bat. <Gülüyor> muhterem Müslümanlar, yeni okuyacağımız kitabın ismi Peygamberimizin Ümmeti Üzerindeki Hakkı. Allah Azze ve Celle'nin Emrettiği, Vahyettiği, Görevli Melekleriyle yahut da rüyasında bildirdiği dini bize izah eden. Allah'ın seçtiği kulu tanıyacağız inşallah ve onun üzerimizdeki hakkını öğreneceğiz. Giriş. Hamd alemlerin Rabbi Rahman Rahim ve din gününün sahibi göklerin ve yerlerin mülkü yani yönetimi elinde olan dirilten ve öldüren hay yani diri ölmeyen gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseri olan ve iyileri koruyan Allah'a aittir. Ben tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka hak ilah olmadığına, kendisiyle yaşayacak ve ölecek, sonra da din gününde onun üzere diriltileceğimiz şekilde şahadet ediyorum. Muhammed'in, onun kulu, öğütçü, güvenilir, abdest aldıkları için yüzleri, elleri, ayakları parlayan kimselerin önderi, Risaleti yani insanlara peygamberlik görevini duyuran, emaneti yerine getiren ve eceli gelinceye kadar ümmete nasihat eden elçisi olduğuna şehadet ederim. Rabbimin salatları ve selamı ona, temiz pak ailesine, sahabilerine, tabilerine ve din gününe kadar iyilikle onlara uyanlara olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyu i̇bn Kayyim Kayyım, Zadül Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunu şöyle açıklamıştır. O, Muhammed bin, Abdullah bin, Abdulmuttalib bin, Haşim bin, Abdulmenaf bin, Kays bin, Kilab bin, Murra bin, Kâb bin, Lüeyb bin, Galib bin, Fihir bin, Malik bin, Ennadır bin, Kinane bin, Huzeyme bin, Mudrik bin, İlyas bin, Mudar bin, Nizar bin, Mat bin, Adnan. İbnül Kayyım sözüne şöyle devam eder. Buraya kadar sağlam olduğu malumdur ve soy bilimcileri arasında ittifak vardır. Bunda kesinlikle ihtilaf yoktur. Adnan'dan öncekilerde ise ihtilaf vardır. Adnan'ın da İsmail aleyhisselamın çocuklarından olduğunda olduğundan ihtilaf yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil yılının Rebi'ül evvel ayında doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bizim gibi bir insan olduğu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Diğer insanlar gibi bir insandır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. De ki, Rabbimin şanı yücedir. Ben sadece elçi olarak gönderilen bir insan değil miyim? İsra suresi ayet 93. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onların ruku ve secde ederek Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. İşte onların Tevrat'taki vasıfları, İncil'deki vasıfları da şudur. Bir ekin gibidirler ki, filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı derken gövdesinin üstüne dikildi. Ekincilerin hoşuna gider, onlara karşı kafirleri de öfkelendirir bir duruma geldi. Allah, Onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Fetih suresi ayet 29. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ancak bir insanım. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bütün insanlara hatta sekaleyne yani cin ve insanlara gönderdiği elçisi olduğuna delalet etmektedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. O size dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi şeriat yaptı. Şöyle ki, dini doğru tutan ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat kendilerini çağırdığın şey Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine iletir. Şura Sureti Suresi Ayet 13 Bu ayette zikredilen ulul azm peygamberlerdendir. Onlar birer insandır. Fakat Allah onlara peygamberlik verdi ve onların hepsini bağışladı. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve verdi Ali İmran Suresi ayet 59. Bu ayetler peygamberlerin birer insan olduğuna kesin ve şüphesiz bir şekilde delalet etmektedir Onlar onları Allah yarattı ama diğer insanlar arasından seçip onlara elçilik görevi verdi Onlar Allah'tan başkasına ibadet etmezler onlar hakkında aşırılığa kaçmak veya öldükten sonra onlara tevessül yani onları, Aracı yapılmaları haram kılınmıştır. Çünkü bu tevhide aykırı ve İslam dininden çıkaran en büyük şirktendir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'ın kullara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiği o peygamberlerdendir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Ali İmran suresi ayet 144. Onun hakkında aşırılığa kaçmak, ölümünden sonra ona tevessül etmek veya ondan yardım istemek ve imdat dilemek caiz değildir. Çünkü o da her insan gibi bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Doğru yolu tutun. Amellerde ifrattan yani aşırılığa kaçmaktan sakının. Müjdeleyip sevdirin. Hiçbir kimseyi kendi ameli cennete sokmaz. Sahabiler sordular. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? O evet, ben de. Ancak Allah beni bir mağfiret ve rahmetle bürüyüp kuşatmıştır. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Böylece öğrenildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğan, yaşayan, ve sonunda ölen bir insandır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geriye dönerse Allah'a hiçbir ziyan veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ali İmran suresi ayet 144. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zumer suresi ayet 30. Bu ayette hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'idir. Müminin üzerine düşen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elçiliğine ve bütün Nebi ve rasullerin elçiliğine inanmasıdır. Çünkü bu olmadığı takdirde kişinin imanının zayıflayıp, Cehennem çukuruna düşebileceği imanın esaslarından birisidir. O bütün yaratılmışlardan üstündür. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben kıyamet gününde Ademoğlunun efendisiyim. Kabri kendisi için yarılacakların ilki benim. İlk şefaat eden. Ve ilk şefaati kabul edilecek benim hadis müslümanla geçmekte. Efendi seyit anlamındadır kardeşlerim. Hayırlı ve iyi olmada toplumunda üstün kabul edilendir. Bela ve sıkıntılarda onun yanına koşulur. O da sıkıntıları üstlenir ve insanları bu tür şeylerden korumaya çalışır. İşte efendi böyle tarif edilmektedir. O Sallallahu aleyhi ve sellem istisnasız bütün insanların en üstünüdür. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benim durumumla benden önceki peygamberlerin durumu şu kimse gibidir. O kimse bir ev yaptırmış, onu süsleyip güzelleştirmiş ancak bir köşede bir kerpiçlik yer boş bırakmıştır. Sonra insanlar evi dolaşmaya başlarlar. Evi beğenirler ve keşke şu tek kerpiç de yerine konulsaydı derler. İşte ben o yeri boş bırakılan kerpiçim ve ben peygamberlerin sonuyum. Hadis Müslim'de geçmekte. O dünyada ve ahirette Adem oğlunun efendisidir. Kıyamet gününde efendiliğini herkese gösterir. Dünyadaki'nin aksine ona karşı çıkacak ve onunla inatlaşacak kimse kalmaz. Halbuki kafirlerin kralları ve müşriklerin liderleri onun efendiliğine itiraz etmişlerdi. Kendisi "Ben Adem oğlunun efendisiyim" demişti, ama bunu övünmek için söylememişti. Hatta övünmek için olmadığını da açıklamıştı. "Ben Adem oğlunun efendisiyim." Bunda övünme yok. Bu hadis Tirmizi'de geçmekte. Dediğimiz gibi, bunu övünmek için söylememişti. Bunu söylemenin, söylemesinin iki tane sebebi var idi. Bir, Yüce Allah'ın Rabbinin nimetini anlat. Duha Suresi ayet 11 geçen emrini yerine getirmek içindir. İki, bu bilmeleri, saygı göstermeleri, inanmaları inancın gereğini yerine getirmeleri ve ona derecesinin gereğine göre saygı göstermeleri için ümmetine duyulması gereken açıklama olduğu için, kıyamet günü Rabbi kullara hakkında hüküm verirken ilk şefaat edecek olan O'dur. İşte bundan dolayı O istisnasız yaratılmışların en üstünüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri Sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olan bazı özellikler vardır. Bunlardan bazılarını belirtmek istiyoruz. 1- Hatemün Nebiyyin yani peygamberlerin sonuncusudur ki çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor. Muhammed sizin erkeklerinizden birinin babası değil fakat Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Ahsap suresi ayet 40. 2- Peygamberlerin efendisidir. Çünkü kendisi şöyle buyuruyor. Ben kıyamet günü insanların efendisiyim. Hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. 3- Onun peygamberliğine inanmadıkça hiçbir kulun imanı gerçekleşmez. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor. Hayır, Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapmadıkça İman etmiş olmazlar. Nisa suresi ayet 65. 4- Kıyamet gününde insanlar arasında sadece onun şefaatiyle hüküm verilir. 5- Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti cennete girecek olan ilk ümmettir. Çünkü kendisi şöyle buyuruyor. Biz sonuncular kıyamet gününde öne geçenler olacağız. Bukhar ve Müslim'de geçmekte bu hadis. 6- Kıyamet günü kendisinin taşıyacağı ve Ham edenlerin altında olacağı livaul hamd yani hamd sancağının sahibidir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh, rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben kıyamet günü Ademoğlunun efendisiyim. Bunda övünme yok. Livaul hamd benim elimdedir. Yani bayrak benim elimdedir. Bunda da övünme yok. O gün Adem ve diğer peygamberler benim sancağımın altındadır. Toprağa yarılarak kabrinden çıkartılacakların ilki benim. Bunda övünme yok buyurmuştur. Bu hadis tirmizde geçmekte saygıdeğer kardeşlerim. 7. Makamı Mahmud'un yani yaratılmışların kendisini övmelerine sebep olan amelin sahibidir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Belki Rabbin seni bir makamı mahmuda ulaştırır. İsra suresi ayet 79. 8. Başına varılacak havzın yani oldukça büyük ve gelenleri çok olan havuzun sahibi olacaktır. 9. Peygamberlerin imamı hatibi ve şefaatlerinin sahibi. Ubeyb'in, Kâb'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü ben, peygamberlerin imamı, onların hatibi ve şefaatlerinin sahibi olacağım. Bunda övünme yoktur. Bu hadis de geçmekte. 10- Onun ümmeti, ümmetlerin en hayırlısıdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Ali İmran suresi ayet 110-11 Onun ümmeti başka ümmetlere şahit yapılmıştır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Bakara suresi ayet 143-12 Onun ashabı en hayırlı nesildir. 13- Onun ümmeti sapıklık üzere toplanmaktan korunmuştur. Ve onların icması yani bir hususta ittifak etmeleri delildir. 14. Onun dini önceki dinlerin hepsini neshetmiştir. Yani hükümlerini kaldırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Risalet ve nübüvvet peygambe, yani peygamberlik kesilmiştir. Benden sonra Resul ve Nebi yoktur. Bu hadis Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi de geçmekte. 15. Kendisine indirilen kitap mucizedir ve değişikliğe uğramaktan korunmuştur. Yüce Allah şöyle buyuruyor. O zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz. Hicr suresi ayet 9-16. O müminler üzerinde onlardan daha büyük hak sahibi yapıldı. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Peygamber müminlere nefislerinden daha evladır. Ahzab suresi ayet 6-17 Her ferdin onu canından, malından, çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmesi gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim. Sizden birisine ben, Çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça o tam olarak iman etmiş olmaz. Hadis Bukhari'de geçmekte. Vefatından sonra eşlerinin başkasıyla evlenmesi haramdır. Hanımları onun hem dünyada hem de ahirette eşleridir. Ayrıca onlar müminlerin anneleridir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onun eşleri... Onların anneleridir. Ahzab suresi ayet 6. Kendisinden sonra onun eşlerini nikahlamanız asla olamaz. Ahzab suresi ayet 53. 19. Kızlarının çocukları başkası için böyle bir şey olmaksızın ona nispet edilirler. 20. Bizden çıkıp pis olan onda temizdir. O ölümünden sonra da temizdir. Alimler arasında bu hususta ihtilaf yoktur. 21. Ona ve ümmetine yeryüzü mescit ve temiz kılındı. Bir aylık yoldan yani düşmanın kalbine korku vererek muzaffer kılındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben diğer peygamberlere üstün kılındım. Bana cema, cevamili kelim yani Az sözde çok mana ifade eden sözler verildi. Düşmanlarımın kalplerine korku salmakla yardım edildi. Ganimetler bana helal kılındı. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Ve peygamberler benimle sona erdirildi. Hadis Müslim ve Tirmiz'de geçmekte. 22. O bütün insanlara gönderildi. Yukarıdaki hadis bunun delilidir. 23. Yüce Allah'ın bereketi olarak parmaklarının arasından su fışkırdı. Bu hadis Müslüm'de geçmekte. Birisinin sesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin üstüne çıkarması helal değildir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkartmayın. Hucurat suresi ayet 2, 25. Ona cevamili kelim yani az sözle çok mana ifade eden sözler verildi. 26. Ona adıyla hitap edilmez. Ey Muhammed denilmez. Allah'ın Resulü ve Allah'ın Nebisi denilir. Namazda onun öğrettiği şekilde. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatu Selam Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun ey peygamber denilir. 27. Rüyada onu gören gerçekten onu görmüş olur. Çünkü şeytan onun kılığına giremez. 28. O esnemezdi. 29. Gözleri uyur kalbi uyumazdı. 30. Önünden gördüğü gibi arkasından da görürdü. 31. İstediği sayıda kadınla evlenmesi ona helal kılınmıştı. Diğer insanlardan farklı başka özellikleri de vardı. Başka bir konuda buluşmak üzere. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.